Seyyidina Muhammedin baalevi ve sahibi ejmâil, kime tabi olu, bi insanı, ila yemeti. Ama بعد فعلموا أيها الإخوان ebe senedi muftasili ile nebi sallallahu aleyhi ve sellem amm hem kan arbaatun min kemz el sadakati ve tikmanu musibeti ve silatu'r rahimin kavdu la ilahe la havle ve la sadakallahu Sadaka çok aziz ve muhterem kıymetli kardeşlerimiz, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allahu Teala Hazretleri ibadet ve taatlerinizi kabul eylesin. Dua ve hacetlerinizi dileklerinizi ihdad ve ihsan eylesin. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Hazretlerinin mübarek hadis-i bir miktar Ramuzul Ehadis isimli hadis kitabından okumaya devam edeceğiz. Bu hadisi i şeriflerin okunmasına ve izahına başlamadan önce evvela ve haseten Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ruhu hakine hediye olsun diye sonra cümle alinin ashabının, ehbaının, ahbabının ruhlarına hediye olsun diye haseten sadat ve meşayih-i trukâ-i nebisin defada vasfı mütabilen medrese-i merkez-i tebbîn mekteplerine rûhlarla vesaire evliya ve, vesair, ve mürşidlerin vesaire evliyaullah rûhlarına iclâ olmak üzere ve bilhassa bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere uzaktan yakında şu mescide gelmiş olan siz kardeşlerimizin ailede görüşü bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına hediye olmak üzere bir Fatiha, üç İhlas-i Şerif müellifin ve içindeki hadisleri bize nakleden ravilerin, alimlerin ruhlarına da hediye üzere. Bismillahirrahmanirrahim. Baştan metnini okumuş olduğum hadisi i Şerif, Dâra tarafından Hz. Ali Efendimiz'den rivayet olunmuş Hatip-i Bağdadi'de takletmiş. Bu hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki Erbaatün min kenzil cenneti Dört şey vardır ki bunlar cennetin kenzindendir. i̇hva sadakati sadakayı saklı vermek, gizlemek. Ve Kitmanül musibeti, maruz kalınan belayı, musibeti, başkalarına açıklamamak, hazmetmek. Ve sılat-ül rahimi, akrabaya alakasını, yardımını devam ettirmek. Ve kavlu la havle ve la kuvveti illa ve la havle ve la sözünü söylemek. Şimdi biraz izah edelim. Kenz Kenz, Arapçada hem mazhar olur hem isim olur. İsim olduğu zaman hazine demektir. Dört şey vardır ki, min kenzi cenneti, cennetin hazinesindendir. Böyle tercüme edilmiş olabilir bazıları böyle tercüme ederler belki fakat kenz kenez'e yetmiyor fiilinden bastar ne bezine yetmiyor ne dehebe ve kırpata veya yürübuna abi gibi bir dehaya gelmesinde de geçen bir fiilin bastarı olarak yani cennetin meta önü cennette insana lazım olacak sevapları depolamak biriktirmek olur manasına da gelebilir. Yani insan bu dört şeyi yaparsa cennete sevap biriktirmiş olur. Dünyada insanın mal biriktirmesi makbul değil. Altının, gümüşün üstüne oturması, onlara Allah yolunda sarf etmemesi doğru değil. Ayet-i de bunun doğru olmadığı ifade edilmiş. Bunların cihatta, hayırda, gerekiyor şekilde kullanmak gerektiği ifade edilmiş, bunları depol depolamak kendi şey saklamak hayra sarf memek yasaklanmış temsil edilmiş. Bu da cennetin cennette böyle hayırların depolanması, toplanması bildirilmesi sebebidir demek olabilir olabilir oluyor. Bu, cennette insana çok sevap kazandıran, sevaplarının cennette depolanmasına, birikmesine sebep olan dört şey nedir? Birisi, ihba-us-sadakati, verilen sadakayı gizlemek. Sessiz sedasız, böbürlenmeden, rüya yapmadan, herkes görsün de, propaganda olsun, reklam olsun demeden, sessizce bir köşede vermek. Hani iyilik yap, denize at, balık bilmese de Halık bilir demişler. Yani iyi sen ne kadar gizli yaparsan yap, Allahu Teala Hazretleri biliyor. Onun için, hani başkasının bilmesine, gösterişe lüzum yoktur. Gösteriş dediğimiz şey Arapçada riya kelimesiyle ifade edilir. Başkalarının bir yaptığı iyiliği görmesini, bilmesini istemek. Bu büyük bir kusur, çok büyük bir kabahattir. Müslümanlar gösterişten, rüyadan kaçınacak. Her şeyi Allah rızası için yapacak. Sadaka Arapça'da iki manaya gelir dinimize. Birisi zekat yerine kullanılır, birisi de zekatın dışındaki dafile hayırlar manasında. Tabi zekatı ve diğer farz ibadetleri açıkça yapmayı tavsiye etmiş. Yaplarımız ki başkalarına da dümüne Aman ikindi kılmamıştım, hemen kılı dedim. Ben de kılmamıştım, sana uyuyayım, beraber kılalım derdi insan. Veya şurada, caddenin kenarında vakit geçiyor, arabayı bir kenara çekip çekmiş, yolun kenarında kamyon şoförü namaz kılıyor. Öteki kamyon şoförünü görür, bak ne mübarek kardeşim, arkadaşım. Çalışması esnasında, yolculuğu esnasında daha ibadetini unutmamış. Bana ne oluyor? Allah bana da bunca nimetler vermiş. Benim nice e e vasar olduğum bu nimetlerin karşısında beni de şükür lazım. Ben de kılayım değilim. Onun için yani farzları böyle aleni yapmakta öyle bir fayda vardır diye kitaplar söylemiş ama ötekilerin gizli gizli yapmakta fayda vardır. Sessiz sedasız yapıp şey yaparsa sadayrın sevabı çok olur. Bir hadisi şerifte zikredilmiş ki bir insan bir hayrı yaparsa Allah ona 10 on misli hasene verir, 700'e kadar verir, hatta bazı sebeplerden dolayı 700'den de fazla verir. Ama onu ifşa ederse, ilan ederse, başkalarına bildirirse, gösterirse, anlatırsa o zaman bütün o muzaaf hatlarını indirirler, sadece bir sevaba düşürdüler. Bir kere daha söylerse, sen rüya yapıyorsun diye bu sefer günaha yazarlar diye El-Tergîb el isimli hadis kilitliği de bunda bir hadis şirp nakledilmiş. Rüyanın fenalığı ve yapılan iyilikleri böyle sessiz sedasız Allah rızası için yapmanın önemini göstermek üzere. Biz de hayırlarımızı böyle yapalım. İkincisi, e, bu hususta söyleyeceğim bir şey daha var, biliyorsunuz Peygamber Efendimiz bir hadis şerifinde buyurmuş, çok hadis kitaplarında geçiyor ve şu bir hadis-i şeriftir. Yedik kimse, arş-ı âlâ'nın gölgesinde gölgelenecek. Başka insanlar, bahşen yerinin sıkıntıları, değerleri sıcaklıkları, telaşları, üzüntülerin içinde perişan olurken, onlar arş-ı âlâ'nın altında, nurdan birbirinden bir devirde bir de bir de gölgelenip sefalanacaklar. Onlar da yedi cümledir bunlar, peşhirdim. Bu yedi cümleden bir tanesi de nedir? Yaptığı sadakayı sadaka veriyor fakat gizliyor. O kadar gizliyor ki sağ elinin verdiğini sol eli bilmiyor. Böyle Allah Peygamberimiz Hatta da ta'lene şimaluhu ma tülkidu yeminuhu. Sağının infak ettiğini sonu bilmeyecek kadar gizli yapar, o da aş-ı alanın bildirmiş. Bu manaya dikkat edin, Amellerimizi, ibadetlerinizi gösterin, Siz Allah rızası için yapın, sessizce yapıverin. Gözünü tokar cihazına, illa herkese ilan ederek, al Ahmet efendi, al sana 700 lira bahşiş veriyorum adamın aksütü ak gibi helal olsun, al kullan çoluk çocuklarına eğilir. Ama adamı demikam ettin sen bu kadar kalabalığın arasında öyle onu çıkartıp geçecek, bu kırmızı oldu bakın. Öyle yapmaya, sessizce şöyle, hatta tokalaşıyor gibi hop o veya yanından geçerken cebine koyuvermek. İlk sebebde olurdu. İkincisi ve kitmanın musibeti. Musibet biliyorsunuz, Eshabe yusibu isabete insana gelip isabet eden bir güçlü hadise. Başına gelen bir hadise sıkıntı, artı sıfır gap eder. Bu musibet kim gönderiyor? Allah Teala imtihan için insanlara, iyi insanlara da musibet gelir, geliyor. Seyyid annelere de gelir, velilere de gelir. O musibete sabredecek insan musibet geldiği zaman. Feryad-ı figan etmeyecek. Kitman ketemektedirler, gizlemek demek. Kitmanül musibet, musibeti gizleyecek insan. Yani başına bir sıkıntı geldiği zaman yaygarayı basmayacak. Bunu açıklayan bir başka hadisi şerif, Peygamber Efendimiz bir gelesinde yolda ashabıyla giderken, bir kadının çok feryad-ı ettiğini gördü. Yanına kadar vardı. Dedi ki, ey kadın. Darbe ilk geldiği zaman, musibet bela gelip, ilk çattığı zaman insan dişini sıkmalı, sabretmeli. O zaman feryat-ı basmamalı. Aman sabret, yoksa sabrın ecrini alamazsın manasına. Bunu böyle söyledi. Böyle söyleyince, kadın çağır, başına yine devam ederek dedi. Sen benim başıma ne bir sübret geldiğini biliyor musun bilmem bir sübret ağız kalabalığı yapınca peygamber efendim hiç cevap vermedi yürüdü gitti. Sadallahu aleyhi ve Onun üzerine bir arkadan sahabi geldi dedi ki kadına ey kadın sen bu seninle konuşan zatı muhteremin kim olduğunu bildin mi? Yok bilmedi. Birisi geldi işte sabret dedi ben. Yok o Resulullah'tı. Ya öyle mi? hemen koştu kadın. Resulullah'ın arkasından yetişti. Dedi ki, Ya Resulallah bilemedim senin olduğunu. Edepsizliğimi bağışla. Onun üzerine işte Eylül Afer buyurdu ki sabır ilk ve zamanındadır. İlk başta sabredersen edersin, etmezsen demek yok. Yapma böyle bağırma, çağırma diye vesiyatı öyle etti. Demek ki biz de başımıza bir sıkıntı gelince o sıkıntının kalkması, hüfusunda Allah'a yalvarırız efendim gözyaşı dökebiliriz dayanamayıp üzülürüz ama deryalı dünyanın basma doğru değildir. Mümkünse onu yaymazsan iyi olur. Yaymamakta ne fayda var? İki fayda var. Birinci faydası dostların üzülmez. Çünkü sen deryalı bastıkça üzüldükçe dostların da seninle beraber üzülürler. Ya bence bizim arkadaşımıza ne sıkıntılar geldi vahviler diye onlara da dert olur, üzüldü olur. Dostlar üzülmeyecekler. Söylemiyorsun, hiç belli ettiriyorsun, hiç kimse İkincisi, düşman şemata etmez. Oh, iyi olmuş demem. Çünkü sen tereyağı filan ettikçe düşman da güler. olsun. Bana da hoşuna gider ya, iyi olsun bak. Oh, içim rahatladı der yani. Onun için ona da rahatlattırmamak için gırt yememek lazım, ses çıkarmamak için. Hocalarımızdan Hasip Efendi rahmetullahi aleyh, Prosto rahatsızlığı var kendisinde. Yakın talebesi olan bir bilim, ikvanımızdan biri diyor ki, bütün misafirler gideinceye kadar hiç gık demeden otururdu, sohbet ederdi, hiç belirlemezdi. Misafirler gittikten sonra ağrıdan, sızıdan inildiye, inildiye bir hal olur. Misafirler yine de gık demezdi. Ağrısı çok ağrısı çok ama en son müsahin kapıdan çıkıncaya kadar gırt demez o çıktıktan sonra ah vah inleme şey yapma artık başlarmış insanlar var Allah şefaatlerine nail etsin yine halis kimseler var biz de böyle dişimizi sıkacağız üçüncüsü وَسِلَطُ rahim, rahimi bağlamak rahimle bağlanmak rahim demek akrabalar demek yani akrabalarla bağlanmayı sürdürmeyi. Nasıl sürdüreceksin? İlk hatıra gelen dargın olmayacaksın. Dardın sen barışacaksın. Efendim, ziyaretini uzatmışsan, arada ziyaretini ediverirsin. Nasılsın? Gönül alacaksın, halen, teyze, dayı, amca, enişte, köylün, hemşehrin neyse, onlara gidip geleceksin. Bir de, Sıla-i Rahim'in altında yatan mana, yani onları maddi bakımdan faydalanıracaksın görüp gezeteceksin, fakir bir torba pirinç gönderini vereceksin, götürü evet. bayramdan evvel para koyu vereceksin filan. böyle yani mali yardım manasına da gelir sıla-i rahim, o manaya da gelir akrabaya, bağışta ihsanda bulunmak manasında sadece kuru kuru ziyaret değil evet zenginse kuru kuruya ziyaret edersin elini öpersin, halini hatırını sorarsın gönlünü alırsın ama fakirse bir de mali bakımdan da desteklememiz lazım. Bunu çok sever. Allah-u Teala Hazretleri sevdiği güzel amellerden birisidir. Peygamber Efendimiz'in tavsiye amellerden birisidir. Onun için bize, akrabamızı hem böyle ziyaret babında ihmal etmeyelim, hem de muhtaç olanlarını mali bakımdan desteklemek suretiyle ihmal etmeyelim. Onları mahrum ve fakir kuraklama veyredelim ve kavlü la havle ve la kuvvete illa billah. Dördüncüsü de nedir? Arşa şey cennetin sevap depoları, hazine, hazine gibi olan, cennette hazine biriktirmeye sebep olan şeylerden dördüncüsü. Kavlü la havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah sözünü çokça söylemektir. Çokça sözü geçmiyor burada ama bir kere söylese yani ne kadar çok söylerse o kadar iyi olur gücünün yettiği kadar yöntemiyor. Bir akdari tevfik ve tevfik demiş. Şimdi la havle ve la bu kadar kıymetli insana cennette hazineler verdi diyor. Manası ne? Manası la havle tahavvül ettirici, değiştirici efendim, bir etken, bir tesir yoktur insanı günahtan döndürecek bir etki yoktur. Vela kuvvete bir güç yoktur ibadetleri yapmak. Cülla ancak Allah iledir. Yani Allah Teala Hazretleri insana güç kuvvet imkan verirse ibadet yapabilir. İmkan verirse içine betanet verirse, sabır verirse günahdan yüz çevirebilir. Yoksa Allah Teala Hazretlerinin emri fermanı olmadan müsaadesi, yardımı olmadan bir insan günahtan da paçasını sıyıramaz. İbadeti yapmaya da gücü yetmez. Uyanır, ezanı duyar, duyar, duyar, duyar başını yastıktan kaldırır. Yahu çağırıyor sabah namazına müezzin duydum. he he der fakat kalkamaz. Neden? E, kim bilir ne kabahat Akşamdan ne kabahat etti ki Allah sabah huzurunda kabul ediyor? Öyle düşünecek. Ekseriyetle de öyle olur. Akşam mesela misafirliğe gitmiştir, kıymet delikodu yapmıştır, sabah namaza kalkamaz. Duyan kalkamaz. Saati kurar, saat üstüne göz atır, bastır, yine yapar. O güzel vakitte kalkamaz çünkü akşamdan cezayı hak edecek, huzura kabul olunmamaya sebep olacak bir edepsizlik yaptı orada. Akşam yatışa dikkat etmek lazım ki sabah kalkış, İslami bir kalkış olsun, sevamlı bir kalkış olsun her şey Allah'tadır demek yani. Her şey Allah'ın yardımıyla demek. Allah dilerse olur demek. Onun için Allah'a dayanmak, tevekkül etmek, Allah'tan istemek, istemek ve Allah'a şükretmek gerekiyor. Aman yarap. ve la tekil bi ilani nefsin tarfata aynin. Ya Rabbi beni bir göz yumup açıncaya kadar bile kendi halime, kendi nefsime bırakma. Bırak. La tekel, ilanetsiz darbeda'ydı. Bir gözü alı açıncaya kadar bile bırakma diye sığınırdı Peygamber Efendimiz'e. Peygamber Efendimiz böyle sığınırdı. Eğer Allah bizden tevkiliğini kesiverse, yardımını alıverse üzerimizden mah mahvoluruz, helak oluruz. Yaşayamayız bile. Etrafımızda pişirmiş mikrop var, bir santimetrekir hava geçimde beş milyon mikrop saymışlar milyonlarca mikrop kaynaşıyor, vücudumuzun içinde bir tane alet edevat tıkır tıkır çalışıyor. Bir damar tıkansa beyinde, binlerce damar var, felç olur giderim. Yani Allah'ın hep lütfuyla adımımızı atmamız bile öyle. Efendim benim gücüm yeter, ben yürür giderim. Felç verirse Allah nasıl gideceksin? Görürüm, kendimi korurum. Gözünü kör edersen nasıl görürsün? Ya ya Zep Alâ Ey oğulcuk gel bizimle beraber şu gemiye bin dedi. Sofare aleyhisselam oğlum dedi. Dedi ki: "Seavi ilace belil yasimuni minel ba'l." Gelmiyorum. Ben bir tepeye tırmanırım sudan beni korur tepe dedi. Babası peyamber gel evvel oğulcuğum diyor güne ye. Oğulcuğum demek şefkatle de yani söylüyor. Acıyor onun şeyinin kötü olacağını durumunun. Oğlum gel tufan oluyor. Bin şu gemiye. Herkes alay etti gemi yaparken Nuh Aleyhisselam. Allah Allah, karada, karada gemi yapılır mı? Küllama merre aleyhi mele'i musakhiru minnudu Ne zaman bir grup insan geçse baktılar Nuh Aleyhisselam gemi yapıyor. Ya yani karada gemi yapılır, alay ettiler. Maskarayı aldılar. Ama yağmur başladı, tuha başladı. Oğuz da diyor ki, ya ne sen de beraber bizimle gemiye bin kurtul. diyor ki, se'avî ila cebedin yâsîmûnî minet bak. Bir çıkarım tepenin üstüne, sudan kurtulurum. Evladım, bugün Allah'ın bir gazabı gelmiş, emri gelmiş, bundan kurtuluş yok ya La azme yevme bin Dinlemedi, dinlemedi. Ve hâle beyneh vel mevcûk vekânâ emniyem murâdînâ bir dalga geldi, devirdi gitti gözünün önünde oğlunu, devirdi gitti sular aldı götürdü. Ben yaparım, daha tırmanırım. Nasıl tırmanırsın? Allah güç, kuvvet vermezsin. Mümkün mü? Onun için Allah'ın bu kudretini bilip, hacizimizi bilip, kusurumuzu bilip ona icra ettiler. Selman-ül Farisi Hazretlerinin vefatından sonra rüyada görmüşler, halini sormuşlar. Nasıl olur? Demiş, Mevlar bir işledi bana. Söyledi. En çok neden fayda gördük Tevekkülden şaşıracak derecede fayda gördüm demiş. Çok büyük fayda gördüm, çok sevap kazandım. Tevekkül etmekten. Meğer ne kadar kıymetliymiş tevekkül etmekten. Yapıyor muyuz? Tevekkül diyor Allah. Allah bana yeter. Allah benim işimi onarır. Allah benim işimi halleder. Allah beni korur, iman eder. Ona sığındım ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. O niyetle işe girip, o niyetle hayata başlayıp, o niyetle günümüzü açıp, o niyetle seyahate çıkıp, o niyetle bir şeye önemi başlıyor. Veya sıkıntı da olsa gelip diyorlar ki yapma böyle, gitmem. İşten atarlar şöyle olur, böyle olur, başına şu gelir, bu gelir. Tevekküldü alallah, ben Allah'a vekil edindim, O beni korktu. Ve men ye tevekküldü alallahü teri ve hazmin. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Çok misalleri vardır bunun. İşte bunu öğreneceğiz, Allah'a yalvarmayı öğreneceğiz, Allah'a sığınmayı öğreneceğiz, Allah'a ilmica etmeyi öğreneceğiz. Hakiki mümin insanlar öyle Musa Aleyhisselam'ı düşünün, ne dedi? Firavundan kaçtılar, kaçtılar, kaçtılar, kaçtılar, kaçtılar, arkadakiler de atlara bindiler, haydi kaçıyor bizim elimizden zayıf zavallılar, yakalayalım şunların canına okuyalım. Atlara bindiler, tozu dumana katarak arkasından kovalıyorlar. Önlerine deniz çıktı veya midne biçimdi, su, geçecek gibi değil, önlerine deniz, nereye kaçacaklar? Yani düşman da arkadan tozu toprağa katarak geliyor, Gale Ashab-ı Musa, Gale Müdürek, yakalanacağız dedi, yakalanacağız, çare yok, önümüz deniz, arkamız düşman. Zaten ağırlıkları, şeyleri, perişan yani, nereye kaçarlar, ötekiler attı, nereye kaçacaklar? Ne yapar insan? Korkudan, tiktir ele elayağı çözülür. Musa aleyhisselam dedi ki, kella. Hayır, asla. Bak, ne kadar kuvvetli diyor ki, kella. İnne ma'ya, Rabbin seyyed. Rabbim benim yanımda. Rabbim benim yanımda. Seyyed diye bir yol gösterecek. Bilmiyor yolu ama, Rabbim benim yanımda. Yol gösterecek. Olma. Allah, dedisini sever kendisine bağlanan, ekva ettiği kullanırlar, mutlaka kurtarırlar. Yani hatta aleyhine anlatırlar. İman eden emri yardım edip de kurtarmak, mümkün mümkün bir iteva. Kurtarmak, yardım etmek allah Teala Hazretleri üzerinden aktırır, yapar yani. Muhakkak, muhakkak öyle yapar. İşte biz onu öğretiyoruz. İmanımızın gereği olur. Nebekül evet, etmeyi öğreneceğiz, her şeyin Allah'tan olduğunu bileceğiz. Sabretmeyi öğreneceğiz, İyi Müslüman öyle olacağız. La havle vela kuvveti illa billah mida, söz olarak da çokça söyleyeceğiz. Şöyle sevabımız da atar, şöyle sevabımız da atar ve zihnimizde o kadar düşürüyor. Bizim büyükler, ne mı insanlarmış? Allah rahmet eylesin. Kızdırırsın, sindirlendirdik bir laf söyler. La havle vela kuvveti illa billah ne demek? Bak nasıl Allah'a sığınıyor, yani en kızgın anında bile, en kızgın halinde anında bile ne güzel söz söylüyor. Bak küfür çıkıyor mu ağzında? Kötü çebişiyor diyor mı çıkmıyor. La havle ve la kuvvete illallah. Güzel söz söylüyor. En güzel olduğu. Veya hasbunallah ve ni'mel Allah meselleresin yani. Araplar kavga ediyorlar birbirleriyle. Bir lan çıkıyor, bir o bağırıyor, o bağırıyor seslenmişek. Hadi bir tersinin salla aleyh. Salla aleyh. Salla aleyh. Yani. Teka beraber selavat getir bakalım. Selavat getir otu şeytan gidiyor yumuşuyor. Kolay anlaşıyorlar. Bak, kızgınlık anında bile güzel terbiye etmişler büyüklerimiz kendi. Ağzını aç, gözünü yum Ne kadar küfür bitiyorsan sıralar. Çocukluğunda, mahalle çocuklarında ne öğrendiysem sıralar olmaz. Bizim, bizim büyüklerimiz çok güzel bir hayat nezamı kurmuşlar. Ama toprağın altında kalmış bir hazine bilmiyoruz biz. Bilmiyoruz. Ne güzel bir hayatlar ziyaret. Evet, bir daha söyleyelim. Dört şey vardır ki, cennetin hazinelerindendir veya cennette hazineler gibi sevapları depo etmeye yarar. Birisi, sadakayı gizli vermek. ikincisi uğranılan musibeti saklamak, kimseye duyurmamak, sezdirmemek. Üçüncüsü, yakınlara, akrabaya iyilik etmek ve alakayı devam ettirmek. Dördüncüsü de, la havle ve la kuvvete demek. Yani bunun çokça söylerse sevabı çok olur erbaun la ysine fil abahi al awra al bayyin al bayinu awra er marida tu bayinu maraduha wa arja al bayinu zalka au la Dört şey vardır ki kurbanlarda kurbanlık olma yaramaz. Kâfi gelmez. Biliyorsunuz Kurban Bayramı gelince evvel vacip olan kurbanlarımızı kesiyoruz. Şimdi bu kurbanları kesmek için çarşıya, mazara çıkıyoruz. Koyun, su, devren, şunu, bunu. Neyse keçi. Bir şey alıp keseceğiz. Şimdi bunun ayıplı olmaması lazım. Ayıplı olursa olmaz. Çünkü insan Allah'a takdim ettiği bir kurban, bir ibadeti şey yapması lazım, böyle en kötüsükten seçip artık işe yaramaz molozlardan şey yapması uygun olmaz. لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَدَّى تُوْفِقُوا مِنْ Sevdiklerinizden infak bir tetba sahibi olamazsınız. Hadi bakalım Allah rızası için sevdiğinden vazgeçmeyi bir öğren, onu öğrenmesi lazım. Dört şey yaramaz kurbanlığa, kâfi gelmez. ''Azâhi Udhiye'' kelimesi için Yani kurbanlarda dört şey yetersizdir, kâfi gelmez. ''El-avrâ'ul beyyinu auruha ''Gözünün yokluğu apaşikâr olan kör, bir gözü kör olan hayvan, yaramaz kurbanlığa'' ''Vel-mâriyletül beyinu maraduha hastalığı apaşikâr, görülüp daha sonra belli olan hasta koyun, bu da yöre olsun. Niye el-beyyidu maraduha diyor, yani belli değilse, yani bilmiyorsun bilmem, ciğerlerin köşesinde bir hastalık vardır. varmış. Sıddı imayeneden bişirmiş ki yani belli olursa olur. vel arca beyyidu zal-uha ev-zal-fuha yani kesilecek yere yürüyemeyecek kadar ve de topal olan. Ayağa aksak topal yürüyem diyor. Bu da şey değildir. Uygun değildir. Vel kesiretü la tevka Yani artık şey yapmaya gücü yetmiyor. Yani yürümeye gücü yetmiyor. Bu da bu da kurbanlık olmaz kurbanları böyle şeylerden, ayıplardan, salim olanlarından seçilmesi gerekiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize efendim, e, beraid-i azim sahabeden bir zat bu e, radıyallahu anh gelmiş hangi cins, kurbanlık hayvanlarından kendimi sakınayım yani onları almayayım, onlar kusurlu olur diye sorduğu zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuş Elba tü bey se beynahu bi'anun bey bey se beyna Bu da bir evlilikle ilgili oki meselede Peygamber Efendimiz bir hususu beyan etmiş. Evlilikte bir an diye bir mesele olabiliyor. Olabilmiş. Şimdi kadın hakkında izan besleyim de bu şöyle kötülük yapıyor dediği zaman ve şahit de getiremediği zaman o zaman kişiden yemin ederler evet ben gördüm, hakikaten bu kötülük var ama şahidim yok diye dört defa söyler erba şahadat ondan sonra beşinci de eğer ben yalan söylüyorsam Allah'ın laneti üzerime olsun der bu tarzda buna lian diyor. dört kişi arasında bu lanetleşme yani böyle yeminle onun kötü olduğunu söyleme bu işlemi olmaz böyle bir an yapıldığı zaman şey olur artık o karı koca birbirinden boşanmış olur bir daha bir araya gelmeleri yasak duruma evlilik biter yani böyle bir böyle bir durum ile bu kimler arasında cari olmaz hür bir, bir erkek ile kölesi olan kadın arasında cariyesi arasında bir an hükmü cari efendim hür bir, bir kadın ile kölesi olan erkek arasında böyle bir, bir an meselesi, sebatış olmaz. Evveli bir bir Efendim, Müslüman Müslüman ile Yahudi kadın arasında olmaz. Müslüman erkek ile Nasrani yani Hristiyan kadın arasında bu işlem olmaz. Üç üç bunların dışındaki kimselerde olur diyor Peygamber Efendimiz. "Dearba ben Allahu lehu beytem fil cennet." Öbür hadis-i şerif. Dört husus vardır ki bunlar kimde bulunursa Allah ona cennette bir ev bina eder. Şu dört şey kimde bulunursa Allah ona cennette bir ev bina eder. Neymiş bu dört şey? Bu dört şey laf yani söz. Dört tane söz ama çok kıymetli dört söz. Neymiş bakalım? Ben, Kanil ismetu Hu la ilaha illallah. Ve esabet hasanetün tale elham dulillah. esabet denber tale estaufurullah. Ve iza esabet hu musibetün tale illallillah illallillah. Bir arca oldu. Dört sözmüş. Kim bunlara sahip olursa Allah ona cennette bir köşk bina ediyor, bir ev bina ediyor. Cennete sokuyor da bir de açıkta bırakmıyor cennette bir ev sahibi ediyor adam. Demek ki bunları yapmalıyız. Neymiş şimdi? Ben kanet bir cümleyi atlamışım. Ben Allah nöbeten fil cennetine, cennette Allah ona bir ev bina eder ve kanafi nurullahil azam Allah'ın en büyük nurunda olur demişim. Nur-u azamında olur. En büyük nurunda. Yani teceddiyatı nuruna basar olur manası da. Şimdi neymiş bunlar? Men kânet la ilahe illallah. Her kim ki onun ismeti la ilahe illallah olan. İsmet demek? Korunmak, mahfuz olmak demek. Korunması la ilahe illallah olan kimse. Bunu biraz izah edeceğim az sonra manası hakkında düşündüklerini. İkincisi, kendisine bir iyilik geldiği zaman Elhamdülillah diye. Üçüncüsü, kendisi bir günah günaha uğradığı zaman izâ, esâbese, zenben, bir günaha çarpıldığı zaman yani yaptığı zaman, işlediği, battığı zaman isabet ettiği zaman Ya Rabbi beni affı mağfuret eyle ve iza esabet musibetin kendi başına bir bela gelip çattığı zaman da اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْلِ رَاجِعُونَ Biz Allah'ın kullarıyız, mahlukuyuz, O'na döneceğiz. Hepsi Allah'tan geliyor, amenna, ne yapalım, kabul ettik diye diyen kimse. İşte bunlar kimde varsa, Allah o kimseye cennette bir ev bina eder ve O'nun nuru azamına, en büyük nuruna, tecellisine mazhar eder. O nur da kılar. Şimdi, ismeti la ilahe illallah olan ismet korunmak demek. Yani hıfsı himayesi sakınması girdiği kale la ilahe illallah. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyurmuş ki hadisi kutsi olarak Allah Teala Hazretlerinin ifadesini bize naklen la ilahe illallahu hisni. La ilahe illallah sözü benim kalemdir. Kim ona girerse benim azabından emin, emin olur. Yani bir kale düşünün. Dışarıda düşmanlar var. Kapısından içeri giriyorsunuz, dayaklıyorsunuz, kapısını kapatıyorsunuz, düşmandan kalenin içinde su içindesiniz, emniyettesiniz. La ilahe illallah böyle bir şeydir, sığınaktır, bir kaledir. Ona giren kimse Allah'ın gazabından, azabından, ikabından, belalardan emin olur. Sığınması la ilahe illallah olan kimse bir. Şimdi bununla ilgili bir de hikaye anlatacağım ama olmuş bir hikaye. La İlahe İllallah'ın bilsin diye kardeşlerim La İlahe illallah, evet insanı cehennemden koruyor Allah'ın azabından koruyor Fakat bu La İlahe İllallah sözünün bir de acayip tesiri vardır Hani nasıl demirin iğnenin yanına yaklaştırıyorsun iğne kıpırdıyor arada mesafe olduğu halde Ne diyoruz? Bu demirin mıknatıslığı var Bu iğneyi kıpırdatıyor uzaktan Çekiyor kendisine veya döndürüyor işte onun gibi adeta, öyle düşünebilirsiniz. Böyle bir tesiri var bu La İlahe İll'Allah. Esrarengiz bir tesir var, insanı korkun. Yani Belalardan, sıkıntılardan, üzüntülerden, başına gelecek şeylerden böyle korun. Onun için böyle bir sıkıntıya düştüğünüz zaman deneyi verin, La İlahe İll'Allah diye, sıkıntı açılır, siz sıkıntıdan kurtulursunuz Allah'ın izniyle. O kelimenin bereketiyle, o La İlahe İll'Allah sözünün asiyetiyle. Şimdi bunun olmuş bir misalini söyleyeceğim. Bizim arkadaşlarımızdan elektronik yüksek mühendisi bir arkadaşımız ki Almanya'da bulunmuş, Amerika'da bulunmuş, iki3 tahsil yapmış, birkaç dil bilen kıymetli bir kardeşimiz. Yani ne demek istiyorum? Hiçbir şey bilmeyen, dünyadan habersiz bir kafası örümcekleşmiş bir kimse değil yani. yani öyle derler ya bizim hasımlarımız bize bir şey bilmezlikle ilham ederler, öyle değil. Şimdi bu kardeşimiz anlatıyor. Acca gittim diyor kendisi adını da söyleyecek kadar biliyorum yani bildiğimiz bir kimse. Hacca gittim diyor, Arafat'a çıkınca canım istedi, Peygamber Efendimiz'in veda fıkbesini verdiği tepeye çıkayım. O tepe de yapayım vakfemi. Canım öyle istedi diyor. Ama o tepe Arafat'ın ortasında bir yüksek tepe ama herkes oraya rağbet ettiğinden iğne atsan yere düşmez. Böyle bir izdahal vardır ki, yanına yaklaşmak mümkün değildir. Oradaysan dışarı çıkmak mümkün değildir. Üstelik de muntazam bir tepe değildir. Böyle adam boyu kayaların bir, sanki bir araya gelip de böyle devle devle yürün yapılmış gibi öyle bir şeydir. Yani düz de değildir. Bir kayadan kayarsan, iki kayan arasına düşersin. Kafası patlar insanı falan. Böyle bir şey yani. Düz de değildir. Kayalardan müteşekkir, bir tepe. cebel adı Arafat'ın ortasında. Şimdi cebel diyor, gitmek istedim canım. Bulunduğum çadırdan çıktım düzden yürüyorum. Her taraf düz, ortada Cebel-i Rahme böyle tek olarak duruyor Tarafatta. Etrafta yüksek dağlar var böyle. Fakat o ortada tek. Oraya doğru yürümeye başladım diyor. İşte yaklaştım edice. Kalabalık var Olsun yürüdüm. Güçlü kuvvetli delikanlı adamım ne olacak diye. Yaklaştım, yaklaştım. Girdim diyor. Fakat kalabalık gittikçe sıkıştı, <gülüyor> sıkıştı. Nihayet ben evet Cebel-i Rahme'ye geldim ama diyor bir sıkışma, bir izdahal pişman oldum geldiğime diyor. Ve o kadar sıkıştım ki, sağımdan geliyor kalabalık, solumdan geliyor, her taraftan tazik geliyor bana. Yani hani bu taraftan tazik görse öbür tarafa gider insan kurtulur. Öyle değil, her taraftan tazik geliyor. Nefes alamaz oldum diyor. Yani göğüs kafesim nefes almak için açılamıyor artık diyor tazikten. O kadar böyle fazla tazik ki, öyle bir sıkıştırma var ki nefes alamıyorum, aldım diyor. Yani baktım ki nefes alamadığımdan öleceğim. Ezileceğim yani izahımda, öleceğim, aklıma geldi diyor, bari kelime-i şehadet getirerek göçeyim diye diyor, la la illallah, la la illallah, la illallah diyor. Ne olduğunu anlayamadım diyor, birden ferahlayıverdim diyor, yani bir ferah da bulundum diyor, birden. Yani bu kalabalığın çözülmesi mümkün değil, böyle bunalmış, böyle beton gibi, çimento donmuş gibi böyle kalabalığın içinde. Ne oldu mu ne yaptım anlayamadım diyor. Birden bir ferahlık buluverdim diyor. İşte o şey. La ilahe illallah hareketi. Yani. İleride gelecek yani bu böyle sözlerin kendine göre bazı hassasiyetleri vardır. Yeri gelince söyleyeceğim. Devin üstünde, atın üstünde, bineğin üstünde zikir yapın diyor. Zikir yapın. Deve sizin yükünüzü hissetmez. Hayvan sizin yükünüzü hissetmez diyor. yani. O kadar hafif üstünde yokmuşsunuz gibi gider diyor. Denenmiştir diyor. Tabii şimdi bu hadisleri yazan, bu kitapları yazan insanlar takva ehliyiz insanlar, alim insanlar. Yani Resulullah'ın sözünde bir söz katmamaya dikkat etmiş, haktan gayrı bir söz söylememeye dikkat etmiş insanlar. Hiç olmayan bir şeyi, yalanı söyler, söylemez. Yani söylemeye itimadımız olan kimselerin hayat tecrübelerine dayanıyor. Şimdi ben bana bu sözü nakleden arkadaşımın biliyorum, vallahi yalan söylemez. Yalan değil sözü. Yani öyle oldu muhakkak. Ona hiç şüphesiz katılıyorum sözüne. La ilahe illallah dedi, sıkıntıdan kurtuldu. Nasıl kurtuldu? La ilahe illallah'ın bereketiyle, hasesiyle, manevi hasisesiyle kurtuldu. Bilmem anlatabildim. İşte durum böyle. Şimdi La ilahe illallah'ın kalesi sözünü anladınız yani. La ilahe illallah'ı sığınan, ismeti korunması la ilahe illallah olan kimse bir. İkincisi, kendisine bir iyilik geldiği zaman Elhamdülillah diyen Bak, Elhamdülillah demek de çok kıymetlidir. Biz sözün kıymetinin ne kadar önemli olduğunu bilmeyiz ama söz çok önemli. Bir insan bir söz söyler, o sözün esiri olur. Ağzından çıkan çıkmaz, tamam vereceğim der, vermezse yalancı derler insana. Sattım der, satmazsa ne biçim adamsın, ne biçim tüccarsın der. Yani her şey söz çok kıymetli, hele böyle manevi sürdü, daha büyük bir var. Kendine bir iyilik geldiği zaman insan dedi elhamdülillah. Allah'a hamd olsun diye. Hamd ne demek? Hamd, övmek demek. Elhamdülillah ne demek? Ya Rabbi seni överim demek. Neden? Nimet veriyorsun bana, ben aciz naciz bir kulunum, şunu ihsan etmişsin. Verdiğin nimetten dolayı seni överim. Manasına geliyor. İnsanın içinde mühimet, nimeti veren o Allah-u Teala Hazretlerine karşı bir saygı, bir teşekkür duygusu, bir övme duygusu olması sonunda söyleniyor Elhamdülillah sözü. Onun için biz de her halükarda Elhamdülillah diyeceğiz. Hele Allah'ın nimetlerine Elhamdülillah demek daha erkek. Hatta sıkıntı, hastalık gelse bile insan gene hamd edecek hali çünkü başkalarına göre gene bir iyi tarafı vardır. Elhamdülillahi ala ki Hazreti Adem atamız yaradılmış bir yaradımız hamşirmiş efendim Elhamdülillah demiş. Yani o zamandan o kadar kütük bir vazisi de efendim şerefli bir tarihi de vardır bu kelimenin. Elhamdülillah çok şey Üçüncüsü. Ve izâ eshâb-e zembet, kul bir günaha çattığı zaman, günah işlediği zaman ne diyecek? Estağfurullah, yarabbim kendim mağfiretini isterim, beni affeyle, edepsizlik ettim, yapamam lazımdı ama şeytana uydum yaptım, nefse uydum yaptım. Oldu bir kere, çok pişmanım, istemiyorum, estağfurullah. Yapmayı istemezdim, yaptığıma da pişmanım, bir daha da yapmak istemiyorum, estağfurullah. Kutbisi Hazretlerin güzel bir şiiri var, çok hoşuma gider. Diyor ki, adın senin kafvariken, ayıp örtücü setariken. Kime varak sen variken? Cümle bile geldi bize. Kimden söylenmiş? Ey rahmeti çok var dişar. Fatih Allah. Ey rahmeti çok var dişar. Cümle mi geldi geldi ben ey Necip, hatisiz günah cürbül ile geldim sana. Hadden tecavüz ettim. Devriye zemmi boyladım. Malum sana ben değildim. Şüklük ile geldim sana. Adın senin Gaffar iken, Aybörkücü Settar iken, kime varam seni Halik? Cürbül ile geldim sana diye. Çok güzel söyledin. Çok güzel fikirle söylemiş. Allah şefaatine nail olsun. Mübareksin. Evet. Günah edebiliriz, etmemeye çalışalım, şeytana uymamaya çalışalım, şeytan bizim düşmanımızdır, ayağımızı çok kaydırır. Camide bile günah işlettirir. Camiden çığlar çıkmaz günah işlettirir. Akşam orucu bozarsın, gece günah işlettirir. Hacca gidersin, haçta günah işlettirir. Bırakma yakasın insan. İki hacıyı birbirine kavga ettirir. Kafir halde hacca gidiyorlarmış, Şam'a gelmişler. Akrabalar da var içinde, büyükleri demiş ki, tecrübeli daha önce acilinmiş, Ama evlatlar, dikkat edin, aç yolunda şeytan insanın yakasını bırakmaz. Çok dünyalara sokmaya çalışır, çok sabırlı olur, çok dikkat edin. Sanki diyor, o nasihat edilmedi, sanki o nasihat onlara söylenmedi. Biraz sonra hacı, hacı namzetleri, yol yolcuları, o mübarek yolu yolcuları incir çekimleri doldurma şeylerden o onda dalaşma, bu bundan kavgalaşmaya başlamasın. Şeytan çünkü çok şey yapar, kızar bu şeye gidiyor, Allah'ın rahmetini kazanmaya gidiyor diye aldatmaya çalışır yani. Orada zarara uğratmaya çalışır. Ama yaptıysan yapmamaya çalış, şeytana uymamaya çalış, nefse uymamaya çalış. Ama yaptıysan ne olacak? Eyvah, yaptım bir taraf, mahvoldum artık. Bir daha Allah beni affetmez yok. Böyle şey yok. Allah beni affetmez sözü dinen yasak ve günah. Büyük günah. Allah'ın rahmetinden ümit kesmek büyük günahlardan birisi. El Kunut bir rahmet-i ilahi Allah'ın rahmetinden ümidi kesiyor. Ben o kadar düşünüştüm ki Allah beni affetmez. Bu büyük günah. Allah affeder. Sen edebini takın. Pişmanlığı ele al. Bir daha yapmama azmet. Estağfurullah elazimdir. Dördüncü, ve iza esabet musibeti başına bir bela, musibet, üzücü bir hase geldiği zaman ne diyecek? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyecek. Biliyorsunuz bunu biz sünneti. Her şeyde söylememiz lazım da biz bir vefat duyduğumuz zaman söyleriz. Duydunuz Hacı Ahmet Ağa'nın sizlere ömrü vefat ettiğini. Ya, ya Müslüman, Allah, i̇nna, lillah, inna, ya dün akşam beraberdik. Bu ağır İnna lillahi ve inna ileyhi raciun deriz. Yani böyle o da büyük husule çünkü sevdiğimiz bir insan aynı daima işte diyoruz. bekliyoruz. İddia edip daha da ileride esabet-i husule-i tutkalu iddialiyla üreticiler biz. Ayrıca o diye Kur'an-ı Kerim bize emretmiş, tavsiye etmiş bu sözü söylemeyi. Siz de öğrenin, siz de böyle değil. Bu hadis-i şerifi Abdullah ibn Amr ibn el-As rivayet etmiş Peygamber Efendimizden. Değil mi? İşte yazmış. Bu geçtiğimiz hadis. Yeni bir hadis-i şerife geliyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifi kimden rivayet edilmiş? Enes radıyallahu anh. De. Enes radıyallahu anh de. rivayet edilmiş. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki: Erbaatün ittavi bel bereketidir. El-Berekettür. El-Berekettür. Gelmiş. El-Ba'atun Fihdari el, -El Dört şey evde berekettir. Bereket denemek demek. Bir şeyin çoğalması, atması, az bile olsa bereketli olan şey bitmez. Bakarsın, kullanırsın, kullanırsın, kullanırsın, kullanırsın, O, sanki küplerle şey gibi bitmez bir türlü. Berekettir. Allah böyle bir özellik verir. Peygamber Efendimiz'in, mucizelerinden böyle şeyler var. Az suyu bereketlendirmesi. Bir şeye yetecek kadar sudan, efendim şöyle bir abdest almaya yetecek kadar sudan, bir ordu faydalanmış. Evet, bir iki kişiyi doyuracak kadar bir gıdadan 70-80 kişi doyar. Bereket. Bereket girdi mi işin içine? Çok güzel olur. Bereket girdi mi, dağlar gibi nimetler, hum. Aa, ne oldu ya? Cebimde bir sürü para vardı. Ay başında binlerce lira... Nereye gitti, nereye harcadığını da bilemedim, evde de bir şey yok, kendi ayın sonunda düştüksüdüm diye. Bereketsizlik var mı? var. Geçen seneler rakamlar unuttuk. bir kardeşimiz bize söylüyorlardı, bizim bu tepe tarafında mıdır dedim. 9000 lira para alıyormuş. Ev kendisini mi dedim, kira Evde kira aldı, yani gece konda olunca kendisi de olabilir diye bir ümitlendim. 9000 lira para alıyormuş. Evli mi? Evli. Ev kira mı? Kira. Kaç tane çocuğu var? 3-4 tane çocuğu var. Vay. Onlara yetiriyorum. Hanım çalışıyor mu? Çalışmıyor. Çocuklar çalışıyor mu? Çalışmıyor. Bir de yakınlarında bir muhtaç birisi varmış. Dur yetimmiş, Yetim miymiş? Bir ona ya. Yani öbür taraftan 100 bin alan ay sonunda yetiremiyor parayı. Burada bereket var. Öfekisinde bereket yok. Dört şey evde bereketidir. Nedir onlar? Eşşatü fiddari bereketidir. Evde koyun, berekettir. Bir koyunun onu verse, efendim, berekettir. Neden? Yününden faydalanırsın, sütünü sararsın, efendim, e, berekettir işte. Manevi bir bakımdan da, belki sadece ondan istifade ettiğin şeylerden dolayı değil de, sütünden, etinden, yağından, yününden dolayı değil de. Şif onun bulunması dolayısıyla da evde belki bereket olmasına sebep olur. وَرِكْيُّ فِدَّارِ بَرَكَتْرِ Evde bir su çukuru, kuyusu olması berekettir. Şimdi, artık evlerden kurtuluklardan sular akıyor ama bazen de kesiliyor bakıyorsun, insan muhtaç oluyor, bahçeli olsa evin, gece kokulu da olsa, bahçesi olsa, bir de bahçesinde kuyusu olsa çok iyi olur. Kardeşlerimiz mümkünse öyle bir mahalle kurabilseler de şöyle biraz şehirden olacak sahip. Hepsi bahçeli bahçeli evlerde oturuyorlar. Biraz toprakla aşır neşir olsalar, eksiler, bitseler, kenarda bir kuyular olsa, berekettir. Bizim komşu güzel bir evi var. Eskiden diyor, nerelerde oturdum, ne sıkıntılar çektim, insanların oturmadığı uzak yerlerde oturdum diyor. Su da yoktu diyor, suyu da bilmem kaç Efendim, dakika uzaktan taşıyarak getirirdim diyor. Bir gün beyi çıkmış evden, gitmiş işe. Kadın da canı sıkılmış. Toprağa başlamış kazma. Bizim Anadolu kadını çalışır öyle şey değildir. Çalışmış çalışmış kazmış. Toprak da demek ki kayağı değildi. Kazmış kazmış kazmış kazmış. Bir boy kadar inmiş yani şöyle. Akşama kadar. Su çıkmamış mı? Bir gün bir çalışmadan su Gece yatmışlar sabaha bayağı bir su dirilmiş. Sevinmişler, daha derinleştirmişler. O zamandan benim kimse isterse şey yapmam diyor, su hayırı yapmayı çok severim. Ben çok sıkıntı çektiğim için komşulara gelin alın, gelin alın dedim, dördün diyor. Evde kuyu berekettir. Riki, bir demektir ama etrafı ölmemiş kuyu. Onun için su çukuru dedim ben yani kuyu. Ve Raha rahal yedi fiddâri berekettir. El değirmeni evde berekettir. Hüda gibi veya ile asa gibi elinde yazılan bir kelime değil, demek daha. Şöyle eskiden iki tane taş olurdu. Bazı ben bilirim şimdi artık kullanılmıyor belki ama ortası delik. Alttaki taş sabit yerde durur. Ortasında bir şeyi var, tahtası var. Üstteki delik taşın üstüne geçer. Onun bir sapı var tutulacak. Efendim, böyle birbiri üzerinde döner. Ortasına buğdayı koyarsın veyahut ötülecek başka şeyi koyarsın. Bunu böyle gıldır gıldır diye öter. Çevirdikçe efendim, ortadan koyduğun buğday arpa neyse kenarlardan ufalanmış olarak şey yapar. Değirmen, el değirmeni. Bu da evde berekettir. وَالْقَدَّهْتُ فِي دَعْرِ بَرَكَتُمْ Çakmak evde berekettir. Tabii çakmak, ateş yakmaya yarıyor biliyorsunuz. Eskiler kibrit, bilmezdi millet, başka yanıcı maddeler yoktu. O zamanın bilinen şey nedir? Demir ile bir taşı hızla birbirine vurduk, kıvılcım çıkar. Kıvılcım çıkar ama ne olacak, onu nasıl ateş haline getirecekse. Kav denilen bir şey vardır. Şüller gibi, kupkuru, fakat üstüne bir ateş, bir düştüğü zaman derhal ondan ateşlenen bir şey. Onu böyle kavu tutarlar, çakmam bu taraftan. Çak var alırlar eline taşıyadılar çat çat çat birkaç defa vurunca oradan bir kıvılcım çıktı da kavur üstüne geldi mi? Orası başlar böyle kırmızı kırmızı efendim e, yanma üfüle <gülüyor> üfüle on ateşin şey yapanlar oradan olur ateş yani kibüt olmadı zamanlarda eskilerin efendim ateş yapma şeyi tarih yani malzii olduğu şimdi millet bilmiyor kibritin kıymetini bilmiyor, evde akan suyun kıymetini bilmiyor, çarşıdan aldığı onun kıymetini bilmiyor, bakkalın kıymetini bilmiyor. Bunlar olmasa millet neler çekecek? Ama insanlar işte bir araya gelmişler ne kadar kolay oluyor. Dağın başında olsa bunların hiçbirisi olmayacak. Şehirleşmenin oturmanın, beraber olmanın bereketi. Vekilu ta'aneküm yubari ullahu leküm fi'li gıdalarınızı Ölçün Allah onun içinde size bereket ihsan eder, onları size mübarek kılar, bereketli kılar. Şimdi bu neden? Mesela çarşıdan bir şey alıyorsun veya sen bir şey veriyorsun, ölçmeden vermeyin diyor Peygamber Efendimiz. Ölçülsün. Şu kadar kile, bu kadar bilmem şey ölçek, şu kadar bilmem ne, aldığın şeyin ölçüsü vesairesi bilirsin. Ölçüyle aldığı zaman o zaman bereketli olur. Ne satan aldanır, ne alan aldanır öyle daha iyi olur. Bereketin bir şeyi de onu ölçerek biçerek ölçülü almakmış. Erba'ad Erba'ûne hasneten A'lâha minhatun anzi La ya'melu abdû bi minha recae sevabihâ testi بِنْ مَوْعُودِهَا اِلَّا دَخَلَ اللّٰهُ بِهَا الْجَنَّةَ دَخَلَ اللّٰهُ بِهَا الْجَنَّةَ دَخَلَ اللّٰهُ بِهَا الْجَنَّةَ اَدْخَلَ daha iyi olur. Burada elif yok. Abdullah İbn-i Amr ibn As rivayet eylemiş. Buhari'de ve Ahmet ibn-i i̇bn Ebu Dağlı'da olan bir hadisi şerif. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve buyurmuş ki, bu hadis son olsun, epeyce meşgul dedikim, hadislerin izahıyla. veya bir tane daha okuyabiliriz. Erbauna hasleten kırk tane sıfat vardır, huy vardır, iş vardır, amel vardır. A'lâhâ, bunların en yükseği en üstünü minhatul anzim, bir kimseye ödünç keçi vermelidir. Keçi bağışla Bu O kırk hazleti. La ya melo Abdül <gülüyor> bir hazletim inha. Kırk hazletten bir tanesini bir kubi yaparsa, reca <gülüyor> et Sevabını Allah'tan bekleyerek. Sevaptır bunu yapın da sevap kazanayım diyerek. Ve tastican bir mevudiha. Yani bunu yaptığım zaman Allah'ta ibadet diyor. O mükafatını bunun karşılığında elbet bana verir diye onu tasdik ederek içinler. Bunu yaparsa. Allah onu bu yaptığı işle cennete sokar. En yükseği neymiş bunun? Bir kimseye bir keçi bağışlayarak, bağışlığı vermek. Al, kurdan bunu vermekmiş. Şimdi bunu birazcık izah edeyim. 40 tane hasret var dedi Peygamber Efendimiz. Bu hadis-i şerifte 40 tanesini saymamış. İlk önce oradan başlayalım. 40 tane hasret var demiş, ama saymamış. Neden? Burada izahında diyor ki, nasıl Kadir gecesini sakladıysa, Ramazan'ın içinde, bunu da böyle söylemedi ki, bir tanesini söyledi, onlara kıyas ederek öteki sevapların hepsini yapmaya devam etsinler, hepsini sıralamadık. Ama muhtelif muhtelif hadis-i şerifleri insan, hadis bilen bir insan, Adem incelesi, yavaş, yavaş yavaş yavaş bu 40 tane güzel şeyi bulur çıkartır. Mesela bunlardan bir tanesi mesela akrabaya onun işine hizmetine koşmaktır. Aç olanı doyurmaktır. Efendim susuz olanı sulamaktır. Mazlum olanı yardım etmektir. İşte buna benzer şeyler yani. Ama bunları saymamış Peygamber Efendimiz sadece bir tanesini söylemiş. Bunun en yükseği bir kimseye bir keçi bağışlamaktır. Ödünç. Meha bir hayvanı ödünç olarak kullan kullansın istifade etsin diye bir kimseye vermekte kullanıyor Arapçada. Yani vermenin çeşitleri var. O maksatla vermeye meha diyor. Minhatul ans keçi ödünç olarak keçi keçi bağışlamak. Bunu Araplar yaparlardı.